Morire morireva Magaro sagascia manetta mi la ab lucarisi son la la la la la la la la la la Italians, carato, rivo se ne se poi, mamma, giuse, ne Sokağın Sevgili dostlar Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra da bu hafta da beraberiz. Ben Erjument Kırçay, teknik masada arkadaşım Ömer Şahin programı size ulaştırıyor. Programa bir İtalyan halk şarkısıyla başladık. Sicilyalı kadınların söylediği bir halk şarkısı Zumba Lariula. Bugün 27 Ekim Dünya Görsel İşitsel Miras Günü. Yani görsel ve işitsel arşivler işte bizlere dünyanın her köşesinde yaşayan kültürlere dair... ...ipuçları veriyor... ...işte bizim radyonun... ...dünyanın bütün seslerine... ...açık yayın politikasıyla... ...bütün bu sesleri... 20 küsur yıldır... ...bizlere ulaştırmasıyla da... ...çok değerli bir iş yaptığını düşünüyorum... Açık Radyo Arşivi yıllar içerisinde özellikle programcı arkadaşlarımızın kişisel ilişkilerinin arşivlerini radyoya taşımasıyla oluşan devasa bir arşiv. Ben de 77 haftadır işte terkimde biriken müzikleri, insanları, sesleri radyoma taşımaya çalışıyorum. İşte müzikler, şiirler, ses kayıtları dinletiyorum. Sevdiğim dostlarımı radyoya konuk ediyorum. Doğuyoruz, yaşıyoruz ve zamanı gelince de terk-i diyar ediyoruz. İşte anlar geliyor ve geçiyor. İşte insan ölümlü ama sesler, görüntüler ve yazı kalıyor geride. Yıllar sonra da bu kayıtlar Açık Radyo'nun arşivinde yaşamaya devam edecekler. Örneğin Sarkis Çerkezoğlu'nu 2009'da kaybetmiştik ama sesi Açık Radyo sayesinde bugün kalıcılaştı ve dünyanın dört bir tarafını dolaşmaya devam ediyor. Her bir kayıt aslında bizlerin hikayelerini anlatan kayıtlar, işte görsel, işitsel arşivler bize dünyanın her köşesinden yaşama kültürümüzü gösteriyor ve en önemlisi bize ait öyküler anlatıyor. Dünyanın her köşesinde paha biçilmez ortak anılar, farklı toplumların sosyolojik özellikleriyle kattığı zenginlik bu arşivlerle belgeleniyor. Özellikle erişimin sınırlı olduğu yerlerdeki arşivler işte oradaki yaşama dair ve kültürel birikimin korunup gelecek kuşaklara ulaşabilmesinde çok büyük önem taşıyor. UNESCO'nun 1980'de toplanan e, genel konferansında ses ve görüntü kayıtlarından oluşan mirasın önemine vurgu e, yapılıyordu ve o günden bugüne her 27 Ekim günü bütün dünyada görsel işitsel miras günü olarak değerlendiriliyor. Her yıl bugün e, bu miras aracılığıyla bize ulaşan öykülerin kültürümüz, yaşadığımız yerler, kişisel ya da kolektif deneyimlerimiz üzerine güçlü, etkili bir anlatıma sahip olduğu anımsatılıyor ve... Hızla değişen dünyada bu mirasın hepimiz ve özellikle yerel topluluklar için kültürel etkinlikleri ve kendini ifade zenginliğini kaybetmemek adına bir seçenek oluşturduğu bir kez daha anımsatılıyor ve uluslararası boyutta destek çağrısı yenileniyor. UNESCO bu yılda profesyonel arşivcileri, açık kamusal ve özel organizasyonları, işte ilgili yetkilileri ve herkesi görsel, işitsel kayıt çalışmalarını paylaşımı açık ortak mirasımızın önemli bir parçası olarak görmeye davet ediyor. E, müzik arşivciliği denince bir isim var ki ben sık sık onun yaptığı kayıtlara programımda yer vermeye çalışıyorum. E, Amerikalı etnomüzikolog, siyasi eylemcı, radyo programcısı, film yapımcısı, akademisyen, müzisyen ve yazar olan e, Alan Lomax e, bahsettiğim isim. Daha önce Lomax'in 1940'larda İspanya ve Kuzey Amerika'da yaptığı yerel kayıtlardan örnekler dinletmiştim. Lomex 1915'te Amerika'da dünyaya gelmiş ve 2002'de de yine Amerika'da hayata veda etmişti. Lomex'in kayıtları bugün Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde yer alıyor. İşte bu arşivin önemli bir bölümünün edinme şansım olmuştu. Bu arşivi Açık Radyo'nun arşivine de ekledik ve bundan sonra da bu arşivden zaman zaman seçtiklerimizi sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Lafı çok uzatmadan Ellen Lomax'in 1940'lı yıllarda İt İtalya'nın Sicilya bölgesinde yaptığı kayıtlardan örnekler dinletmek istiyorum. Sırada Sacco kumpanyasından dinleyeceğimiz bir Sicilya halk şarkısı var. La Fontanella. La mia maire, la poverina vivo mattino mi fa levare la mia maira la poverina vivo mattina mi fa levare Fandare la fontanella, fontanella, la fontanella, le buri. la fontanella, la laiga, le de dessus riva, ghen de cavaliere, che di finchi e finchi non tazza, ne bicchiere, dar da bere a su cavaliere ne dar da bere a su cavaliere Nun la laiga che mi voria sului na neita dormi cuntie mi ma bel bel La mia maila, <gülüyor> la saperota, o figlia mia vagadida e la mia maila, che o mia Şi... medicina tanite non fa udore ma non si, ricorre da Taneite, me, non si ricorre da ma Asciuga gli occhi e con l'altra punta mano se asciuga occhi e con l'altra punta con altri tanti solo in La mia madre che è sulla porreta, oh figlia mia vagabile, nu è la mia madre che lascia porreta, oh figlia mia vagabile. La prima volta non t'ha ingannata, e la seconda dai volta inganna. La prima volta non t'ha ingannata, ma la seconda da Sicilya'dan bir e, halk oyunu şarkısı var. Santo Orlando ve arkadaşlarından dinliyoruz. Şimdi bir İtalyan halk oyunu olan Tarantella yorumunda Umberto Mancuso ve arkadaşlarını dinliyoruz. Bugün 27 Ekim Dünya Görsel İşitsel Miras Günü ve Babil'den sonra da bugün Amerikalı etnomüzikolog Alan Lomax arşivinden seçtiğim Sicilya Halk Şarkıları kayıtlarını dinletiyorum. Şimdi bir iş şarkısı dinleyeceğiz. Zeytinyağı sıkımında söylenen bir şarkı. Positano Kumpanyası şarkıyı seslendiriyor. Hı hı hı en azabın orta. Onda, ben ne vucullah ana Ne botta così la Hım. Kuzü Sırada yine bir İtalyan halk şarkısı var. Sicilya, Abruzzo köyü şarkıcıları söylüyorlar. Alla fiera di Lanza Alla fiera di Lanza ne. Copula <Sessizlik> mai le grandi steppe, ole come e guardali i pazziari Ita guardia grele, corpo Alla verde, alla verde, Sanjatle Ti De santo maser La di alla marine, Şimdi sırada yine İtalya'dan Sicilya'dan yerel bir bando var. Bersallieri Bandosu ve onlardan dinliyoruz La Ricola. Cecilia'dayız. E, yerel şarkıcılardan dinleyeceğimiz e, nefis bir halk şarkısı var. akapella söylüyorlar ve e, armoni inanılmaz güzel. E, Trenta Journey. E, Niella Belbo köyü şarkıcılarından dinliyoruz. Trenta giorni, limma, Çandemoz ve Amerika bılgılar. Amerika Amerika, sırrella. Amerika, sırrella. La la la la la la la. Yine Sicilya'dayız. Sırada bir Sicilya halk şarkısı var. Sakko kumpanyasından dinleyeceğiz. La mamma di Rosina. La mamma di Rosina era gelosa. Oh, oh, oh. La mamma di Rosina era gelosa. Oh, oh, oh. Ne men akıllı erla kuak, akıllı oki, beyan kendi e rin. la mandaba. Ne men akıllı erla kuak, akıllı oki, la, mandava. E neri, ne la mandava. Un giorno la rosina andò il mulino. Oh, oh, oh. La rosina andò mulino con gli occhi bianchi e neri, e trova il che dormiva e trova il con gli occhi bianchi e neri, e trova il che dormiva Alza di che le giorn Kolları kırık, gözyaşları için, seni sevdiğim Ti voglio immaginare con gli chinava Le tue parole con gli occhi miei ve sonra da tante mambole narcisi oh, oh, oh. Rosine Mulinaya o yi oki biançlar oh, e neri Rosine Mulinaya si baciava Rosine Mulinaya o yi oki biançlar e neri Rosine Mulinaya si baciava Andò in rovina, oh, oh, oh. la farina di Rosina andò in rovina. Oh, oh, oh. Ma davanti a Torrigero con gli occhi bianchi e neri, davanti a Torrigero si sposava. Ma davanti a Torrigero con gli occhi bianchi e neri. Sevgili dostlar, bugün 27 Ekim Dünya Görsel İşitsel Miras Günü. İşte bugün Babil'den sonra da Amerikalı etnomüzikolog Alan Lomax arşivinden seçtiğim İtalyan halk şarkıları kayıtlarını dinletiyorum. Şimdi sırada Sardinya adasından bir şarkı var. Adalı yerel şarkıcılar akapella seslendiriyorlar. Feers and the leader few and mando the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 Emanam, emanam, emanam, emanam. Emanam, emanam, emanam, emanam. Emanam, Şimdi yine Sicilya'dayız ve sırada Romolo Fiorini ve arkadaşları var dinliyoruz. Quella. il re di tartaria padre dei due gemelli brunetto e amatore avendo avuto in sogno visione delle liti che sarebbero sorte dopo la sua morte per la successione al trono decide di far uccidere uno dei due figli la sorte decide e condanna brunetto a morte e consacra amatore futuro re Pietà, timo padre, pietà non devo sentire crudel dunque morire dover non crudeltà Mor si, İzlediğiniz ribellione al re, viene tosto imprigionato. Per gli intrighi di Tullio, poi, luogotenente del re, che ordi, che ardisse persino una congiura ai danni del re medesimo, tentando di incolpare Amatore gli amici, Amatore stesso viene condannato a morte e liberato in seguito sul luogo dell'esecuzione da Ormanno e Dione e suoi amici. Deve però fuggire assieme ad Ormanno anch'egli implicato nella congiura, dal quale viene poi disgiunto in seguito alla battaglia impegnata con Organo, signore dei dintorni. Ormanno è fatto prigioniero e amatore lasciato sul campo perché creduto morto. Viene salvato da un eremita, col quale viene poi a salvare Valentina, figlia del re d'Armenia, gettatosi nel fiume per sfuggire alle insane brame di assassini improbierei. Valentina, ritornata a corte, rifiuta di sposare il principe Aldino perché innamorata in segreto di Amatore. quel il mio valor non Şimdi sırada bir Yodul yorumu var. Matilde ve Pacifico Peret birlikte yorumluyorlar. Yodlar. bir Tarantella... ...yorumu daha dinletmek istiyorum... Ee, ...Michel Borges... ...Yoseppe Velardo ve Rosario... ...birlikte yorumluyorlar... ...Pirello Tarantello... ke palat jo uske atmare palat ballata just as I atondeata na na na, na. I'm gonna you Babil'den sonraya nefis bir İtalyan halk şarkısıyla devam ediyorum. Sicilyalı, Mirabel ve Ragzi aileleri birlikte söylüyorlar. Şarkıya diğer köyler de zaman zaman katılıyorlar. Io porto per l'America. Io porto per l'America. Sullum baba. Dostlar bugün dünya görsel, işitsel miras günüydü ve bugün Babil'den sonra programında Amerikalı etnomüzikolog Alan Lomax arşivinden seçtiğim İtalyan halk şarkıları kayıtlarını dinlettim. Bugün de programın sonuna geldik. Programı Joseppe Gavita ve Liborno Garampa'dan dinleyeceğimiz bir halk oyunu şarkısıyla kapatmak istiyorum. Saltarella. Pabil'den bugüne yeryüzünün dört bir tarafından yükselen bütün bu sesler aslında hepimizin hikayelerini anlatıyor. Bitim, bu görsel, işitsel kayıt çalışmalarını paylaşıma açık ortak mirasımızın önemli bir parçası olarak görmeye, paylaşmaya ve hikayelerimize sahip çıkmaya devam edelim. Kim bilir belki elinizde çok güzel kayıtlar vardır ve bu kayıtları açık radyo arşivine de eklemek istersiniz. Hafta 15'te Açık Radyo 94.9'da Babil'den sonra programında yeniden görüşebilmek dileğiyle hepimize sıkıntısı daha az, daha çok güzelliklerle geçecek bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.